İlk çatışma, ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'in çocukları arasında başlıyor. Kabil, beni niye çöle getirdin? Sus, bir şey söyleme. Seni hiç böyle görmemiştim. Kötülükler kuşatmış seni. Bilmiyormuş gibi yapma. İklima benimle evlenmeliydi. Ama karşı çıktınız. Sonra babam kurban kesmemizi istedi. Kestik. Ama babama senin kurbanının kabul edildiği vahyedildi. Ne vardı senin kurbanında? Nasıl seçtin onu? Biliyorsun ben çobanım. Babam Allah için kurban kesmemi isteyince... ...hayvanlar içinde en çok sevdiğim kızıl deveyi Allah için kurban ettim. Ya sen? Ben buğday yetiştiricisiyim. Kurban edeceğim başakları yere dökülmüş olanlardan seçmiştim. Ama seninki kabul edildi Sen kazandın ben bunu kabul etmiyorum Nasıl olur Kabil Allah'ın emirlerine karşı mı çıkıyorsun Şeytan sana kötülük fısıldayarak Kendisi gibi Allah'a karşı gelip isyan etmeni istiyor Tıpkı babam gibi konuşuyorsun Yapma Kabil Adem'in çocuklarıyla başlayacak bozgunun başlatıcısı olma Hevan sana kötülüğü tavsiye ediyor Hayır Seni öldüreceğim Yemin olsun ki Beni öldürmek için elini bana uzatsan... ...ben seni öldürmek için elimi sana kaldıracak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Yeter dedim sana yeter! Sen Allah'ın hükmünün olduğu yerde... ...hüküm beyan etmeye nasıl cesaret edersin Kabil? Böylece doğruyu bile bile... ...yanlış seçenlerin ilki olursun. Öfkeni dizginle. Kaçınılmaz olan hesap gününde... Rabbinin razı olduklarından yüzleri parlayanlardan ol. Yalvarman seni kurtarmayacak, çok bilmiş çoban. Ne yapıyorsun? Niye eline aldın o taşı? Bununla senin be, senin kafandakilerin hakkından geleceğim. Al bakalım. Al. Ah! Al. Ah! Ah! Ah! Ah! Artık hiç konuşamayacaksın. Artık hiç konuşamayacaksın. Ah! Ne yaptım be? Allah'ım şimdi ne olacak? Canım, canım çok gitti. Yasaklayacağım şimdi onu? O, o karga ne yapmak istiyor öyle? E, evet. Toprağı eşerek bana ne yapmam gerektiğini göstermeye çalışıyor. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bana. Oh. Oh. Artık yeryüzünde bundan böyle... ...karşı karşıya gelmiş iki saf iki taraf vardır. Allah'a teslim olup, O'nun Rablini, ilahlığını kabul eden Hizbullahlarla, şeytanın vesvesesi sayesinde Allah'a isyan eden, O'na karşı çıkan Hizbüşşeytan, şeytanın taraftarları. İblis, Hazreti Adem'in oğlu Kabil'e vesvese vererek, kardeşi Habil'i öldürtüp, Allah'ın yasalarına karşı gelmesini sağlatmış ve yeryüzünde tevhid-şirk savaşını başlatan taraf olmuştur. Devirler dönmüş, insanlar çoğalmış, iblisin azgınlığında dinle olmamıştır. İnsanlar, yaratıcıya isyan ettikçe, Allah, kullarını sırat-ı müstakimde uyarmak için, kulları içinden seçtiği seçkin elçilerle durmadan vahiy gönderdi. Her kavmin durumuna, konumuna gelen emir ve yasakların temelini, nevhid oluşturuyordu. Her kavme gelen mesajda Allah'a karşı çıkıp hüküm koyan tağutlara karşı ve onları o sahte ilahları kabullenenlere karşı uyarıyordu. Allah, Nah Suresinin 36. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Andolsun, her ümmete Allah'a ibadet edin, tağuttan kaçının diye bir elçi gönderdik insanın amacını anlatan Zariyat Suresinin 56. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ben, insanları ve cinleri ancak bana itaat etsinler diye yarattım. Habil ve Kabil ile başlayıp, paklara, bloklara dönüşerek süregelen ve insanlar var olduğu sürece gidecek tevhidle şirkin, Dünya mekanında sergilenen bu mücadelesi insanlık tarihini oluşturur.